Kuzeye giden bir kervana katıldılar. Yanlarında iki deve vardı. Birinde Amine diğerinde cariye ile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gidiyordu. Daha sonraları çocuk beraber kaldıkları hazreçli akrabalarının yanında nasıl uçurtma uçurtmayı ve havuzda yüzmeyi öğrendiğini hatırlayıp anlatırdı. Fakat Yesrib'den ayrılmalarından kısa bir süre sonra Amine hastalandı.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 Abdülmuttalip ölürken torununu babasının kardeşi olan amcası Ebu Talibe emanet etti. Ebu Talip de yeğenine dedesinden gördüğü sevgi ve nezaketin aynısını gösterdi. Bundan sonra artık o Ebu Talip'in oğullarından biriydi. Karısı Fatıma da çocuğun annesinin yerini tutmak için elinden geleni yapıyordu.